637, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in komutan tayin ettiği Yezid bin Ebi Süfyan'a bazı tavsiyelerde bulunması, evet, Hazreti Ebu Bekir, kendisi için sancak bağlatıp onu kumandan tayin ettiğinde Yezid bin Ebi Süfyan'a şunları söyledi, ey Yezid, sen gençsin ve insanlar tarafından hayırla anılıyorsun, onlar senden iyilik gördüklerini söylüyorlar, bu, senin içinde olan bir şeydir, ben emirliği güzel yapıp yapamayacağını denemek için seni ailenden uzaklaştıracağım, e. Eğer seni iyi bulacak olursam emirliğini devam ettireceğim, kötülük yapacak olursan da azledeceğim, şimdi seni halit bin Said'in yerine tayin ediyorum, sonra da ona şu şekilde tavsiyelerde bulundu, sana Ebu Ubeyde bin El Cerrah'a güzel davranmanı öğütlerim, onun İslam'daki mevkiini biliyorsun, yine biliyorsun ki Hazreti Peygamber onun hakkında, her ümmetin bir emini vardır, benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde bin El Cerrah'tır, buyurmuştur Ebu Ubeyde'nin faziletini ve İslam'daki önceliğini, daima hatırla, aynı şekilde Muaz bin Cebel'e de iyi davran, çünkü onun Hazreti Peygamberle yapmış olduğu savaşları biliyorsun, ayrıca duymuşsundur ki Hazreti Peygamber onun hakkında, Muaz bin Cebel kıyamet gününde alimlerin bir mil kadar önünde gidecektir, buyurmuştur, bu iki sahabeye danışmadan sakın hiçbir şey yapma, onlar seni daima iyiliğe sevk edeceklerdir, bunun üzerine Yezid, Hazreti Ebu Bekir'e, ey Allah Resulünün halifesi, onlar hakkında bana tavsiyelerde bulunduğun gibi beni de onlara tavsiye et dedi, Hazreti Ebu Bekir de şunları söyledi, aynı şekilde seni de onlara tavsiye edeceğim, Allah sana merhamet etsin ve İslam'a yaptığın hizmetlerden dolayı da seni mükafatlandırsın, Yezid bin Ebi Süfyan şöyle anlatıyor, Ebu Bekir Sıddik beni Şam'a gönderdiğinde şunları söyledi, ey Yezid, senin çok akraban vardır, ben senin onları başkalarına tercih etmenden korkuyorum, şunu bilmeni isterim ki Hazreti Peygamber böyle kişileri tehdit edip şunları söylemiştir, Müslümanların başına getirilen kişi, bir iş hususunda sevdiği kişilerden birini haksız olarak diğer hak sahiplerine tercih edecek olursa Allah ona lanet eder, onun farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez ve nihayet onu cehenneme atar, kim de Müslümanların malından, hak etmedikleri halde sevdiklerine ve akrabalarına verecek olursa o da Allah'ın lanetini hak etmiş olur, Allah Teala insanları kendisine iman etmeye çağırır, kim Allah'ın korunmasını emrettiği sınırlardan birini çiğnemeye kalkıp, Alkışacak olursa Allah da ona lanet eder ve onun üzerinden korumasını kaldırır. Hazreti Ömer şöyle vasiyette bulunmuştur, benden sonra halife olacak kişiye İslam'daki mevkilerini göz önünde bulundurarak muhacirlerin haklarını tanıyıp onlara gereken saygıyı göstermesini tavsiye ederim, ona ensarı da gözetmesini öğütlerim, çünkü onlar herkesten önce iman edip yurtlarını İslam'a açtılar, onların iyiliklerini kabul edip kötülüklerini affetsin, ayrıca ona diğer şehirlerde oturmakta olan halklara da iyi davranmasını tavsiye ederim, çünkü onlar düşmanlarına karşı İslam'ın savunucuları ve Beytül Mal'ın en büyük yardımcılarıdır, onlardan ancak mallarının fazlasını alsın, bunu yaparken de kendilerini taze etmeye dikkat etsin, ona göçebeleri de vasiyet ediyorum, onlara da iyi muamele etsin, çünkü onlar Arapların çekirdeği ve İslam'ın ana maddesidirler, onların mallarının iyilerini almasın, aldıklarını da fakirlerine versin, benden sonraki Halife'ye Allah ve Rasul'ünün kendilerine eman verdiği zımmilerin ahidlerini yerine getirmesini de öğütlüyorum, onları düşmanlarına karşı korusun ve kendilerini güçleri oranında sorumlu tutsun.